Dağ başına mı, şehir içine mi? İki kardeştiler. Bir köyde çobanlık yapmayı tercih ederek diyordu ki o zamanda şehre gitmek, oranın günahlı hayatına karışmak çok kötü. İyisi mi? Ben köyün çobanlığını yapayım. Günahlardan uzak kalayım. Diğeri ise şehre gitti. Bir mahallede Küçük bir tamir kulübesi açıp başladığı ayakkabı tamirine, çoban daha da koyunları, keçileri otlatıyor. Hiçbir namazını kaçırmıyor, hiçbir şekilde de nahmahremen nazar etmiyordu. Bütün gün ormanın sessizliği içinde zikirle, fikirle, şükürle yaşayıp gidiyordu. Bu sebeple de. Manen bir hayli ilerledi, kerametlere mazhar oldu. Düşünüyordu ki kardeşi şehirde bir sürü günah ve namahreme nazar ile manen sukut ediyor. Bir ara ona acıyarak ziyaretinde bulunmayı düşündü. Otlattığı koyunlarından bir miktar süt sahip bir bez torbaya doldurarak ağzını bağlayıp şehrin yolunu tuttu. Sonra, sonra bir mahalledeki eskici kulübesinde kardeşini buldu. Torbadaki sütünü duvardaki bir çiviye asıp, oturarak hal hatır sormaya başladı. Bu sırada bir hanım geldi. Ayakkabısını çıkarıp topluğunu gösterdi. Kardeşi baktı. Tamir edebileceğini söyledi. Hanım çıplak ayakla beklemeye başladı. Kadın, Az sonra ayakkabısını giyip giderken ormanda görmediğini gören çobanın zihnindeki temizlikte gitmeye yöneldi. İşte o sırada yukarıdan bir şeyler dökülmeye başladı. Başlarını kaldırıp yukarıya baktıklarında bunun süt damlası olduğunu anladılar. Meğer o anda torbadaki sütte damlamaya başlamış. Eskici kardeş şöyle bir baktı ve söylendi. İnsanlardan kaçarak dağ başında veli olmak kolay şey. Bütün mesele işte bu insanların içinde veli olabilmekte. Anladın mı şimdi farkı? Çoban başını sallayarak cevap verdi. Sen haklısın şehirli kardeşim. Demek senin manen yükselmene... Mani, bu gibi manzaralar. Bunun için düşüş var sende. Eskici cevap verdi. Nereden bildin bende düşüş olduğunu? Baksana bir anda düştüm senin yanında. Sen ise her gün bunlarla yüz yüze göz gözesin. Düşmemen mümkün mü? Eskici cevap verdi. İşte ben de onu söylüyorum sana. Asıl mesele bunların içinde kendini muhafaza etmektedir. Rabbime şükürler olsun. Ben kendimi şimdiye kadar muhafaza ettim. Bundan sonra da muhafaza ederim inşallah. Çoban buna itiraz etti. Beni bir anda makamımdan düşüren manzara seni her gün neden düşürmesin? Sen çoktan düşmüşsün de haberim bile yok. Eskici... Buna bir cevap vermek istiyordu. Bunun için şehadet parmağını ağzına götürüp dilinin ucuyla ıslattıktan sonra doğurca torbanın süt akan yerine Bismillah diyerek bastırdı. Bir de baktılar ki şıp şıp diye akan süt anında kesildi. Birbirlerine bakıştılar. Bir anlık sessizliği yine çobanın feryadı bozdu. Kucakladığı kardeşine şöyle diyordu. Sen haklıymışsın şehirli kardeşim. Asıl mesele dağ başına kaçmak değil. İnsanlar içine girmek. Onların arasında durumunu muhafaza etmekmiş. Siz ne dersiniz bu olaya? Dağ başına mı gitmeli? Yoksa şehir içinde mi muhafaza olunmalı?